Seyfettin Gürselle Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın can. Bu seçimin tekrarlanmasından sonraki son duruma bir göz atmakta fayda var öncelikle. Betam'ın araştırma notu da var bu konuda. Yani İmamoğlu'na ilave 572 bin oy nereden geldi diye... İstersen onunla başlayalım biraz da sonradan iş gücü piyasası görünümü gene Betam'ın e, mesajından yani internet sitesinden Haziran'da tarım dışı, dışı işsiz sayısının da 4,4 milyona dayandığını da belirten Haristırmalar var. İkisine de bir bakabiliriz. Bir de İstanbul'un yani Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde otuz, üçte birine yakınını, yüzde otuz birini şey yaptığı için bütçenin çok büyük ve önemli bir bölümünü oluşturması ve bunun kontrolü konusunda da bayağı hırgür olabileceği de konuşuluyor. İşte bunlara bir değinelim istersen. Tabii bence bu haftanın en önemli gelişmesi İstanbul'da tekrarlanan başkanlık seçimi oldu Belediye başkanlık seçimi. Büyük bir tansiyon yaratılmıştı 31 Mart ertesinde. işte arada sonuçta sayıla sayıla 13 bin oy farklı İmamoğlu öndeydi. Hatta YSK Yüksek Seçim Kurulu mazbatısını da vermişti. Sonraki gelişmeler malum. İstanbul'u adeta bir beka sorunu için içinde seçimini o hale dönüştürmüştü Cumhur İttifakı. Ama esas olarak tabii Cumhurbaşkanlığı yönetimi. Ve büyük bir stresle bekliyorduk çünkü neler yaşandı? Şimdi bunları tekrarlamayalım herkes biliyor. Hem bu seçimi tekrarlamak için neler yapıldı hem de bence ondan sonrası da önemli. Bu 13 bin oyu nasıl olsa biz kapatırız, öne geçeriz diye o beklentiyle Adalet ve Kalkınma Partisi ve tabii Milliyetçi Hareket Partisi de büyük bir şey içindeydi. Nasıl diyeyim, beklenti ve umut içindeydi. Yani işi çok kolay olacağını düşünüyorlardı. Çünkü 31 Mart'ta sonuçlar görüldükten sonra Ortaya çıkan en önemli nokta, birkaç nokta var ama en önemlisi önemli miktarda şeyin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 24 Haziran'da geçen yıl oy veren seçmenin aşağı yukarı herhalde 300 bine yakın öyle gözüküyordu. sandağa gitmedi. Sonraki yorumlarda da işte dendi ki katılıyorum buna. Büyük ölçüde ekonomideki gelişmeler, artan işsizlik, enflasyon, eriyen şeyler, real ücretler, batan esnaf, bütün bunların bir faturası çıkacaktı herhalde. Nitekim bir küçük azınlık olsa bu seçmen, Halk Kalkınma Partisi seçmeninin bir bölümü, büyük bir ihtimalle MHP seçmeni de vardı aralarında. E, sandığa gitmeyerek böyle bir tepki gösterdi. E, i̇ktidarda bunları biz ikna ederiz. İşte yakın markaja olsun e, ev ziyaretleri yapılsın. Şimdi bu çok önemli bizim için. E, bunlar dönerler, tekrar bize oy verirler. E bu da zaten yüz hani bin tane oy seçmen geri dönse, oy verse tekrar Binali Yıldırım'a e, iş bitecekti böyle bir aslında şey gözüküyordu, rahat gözüküyordu seçimi tekrar kazanmak. Tabii buna şey de ilave etmek lazım. Sadece ekonomi değil, çok büyük olasılıkla yorumlar da bu yöndeydi. Bu sandığa gitmeyen seçmenin bir bölümü de tırnak içinde muhafazakar Kürt seçmenin dediğimiz yani sonuçta AKP'ye oy veren İstanbul'un Kürt seçmenler de vardı. E onları da ikna ederiz diye düşündüler, planlar yaptılar. Hatta ben hiç farkında bile değildim ama basına yansıyınca doğrusu bu gayreti, de, gayreti takdir etmemekte de elde değildi. Meleler getirildi. Herhalde açık radyo dinleyicilerin meleleri de öğrenmiştir. Ben çok farkında değildim. Bunlar, din alimiydi değil mi? Din şey, değil mi? Yani, evet, evet, din alimiydi. Kür, Kürt e, din alimleri Güneydoğudan, e, onlar da bu şekilde ikna edilir. Böylece e, bu arada tabii imam da neler söylendi neler e, onların da onda yıpratırız. İşte oy veren varsa e, oy verenlerin arasından daha doğrusu bir kısmını da böylece caydırırız. E, bu şekilde bir tasarım vardı plan yapılmıştır seçimin evet. ertelenmesiyle birlikte ya ne olacak diye merak ediyorduk tabii haliyle. Evet bir son... Ama bunun Hı -hı. evet söylüyorum. Ve bir son dakika gelişmesi olarak da evet, Abdullah Öcalan geçirdi. operasyonu yapıldı. Evet, evet e, Yani anketler tabii anketler çıkmaya başladı. Kendileri de yaptırıyordu anketler. Onlara gelen sonuçlar da işte böyle olmadığını, gidişatın bu yönde olmadığını seçmenin tercihlerinde onların buldukları, bekledikleri değişikliklerin olmayabileceğine dair işaretler veriyordu. Onun üzerine dediğin gibi son bir hamle daha yapıldı. Bu sefer de işte HDP seçmeni, İstanbul'u, Halkların Demokrasi Partisi'nin seçmeni bu şekilde işte Abdullah Öcalan mektubu da o da... Tam de anlama geliyordu o da tam anlaşılmadı ama onların yorumu ya bu tarafsız kalın yani size ne işiniz var millet ittifakını ya da İmamoğlu'nu destekleme konusunda öyle yorumlandı. E onlardan da nereden baksan 40-50 bin bile seçmenci aydırsan e, o zaman gene kazanırız hesabı yapıldı. Şimdi bence en önemli sonuç şu bu hesaplan hiçbirinin tutmadığı açıkça görülüyor. Onu herhalde fazla açıklamaya gerek yok. Ama ıı, şaşırtıcı ıı, gelişme. Gerçi birkaç anket, şeyde ıı, 23 Haziran'a ya yani o hafta içinde açıklanan 2-3 anket aralarında konuda da var. E, bu böyle bir sonuç yani aradaki farkın çok yüksek olabileceğine dair tahminlerde. ...yayılamışlardı... Evet, ...hatta milimi milimi de verdiler... ...yüzde dokuz gibi bir şeyde. de... ...vallahi açıkçası sizi bilmem ben... ...yayına nasıl gelmedi... ...çünkü ondan önce... ...öyle düş kırıklıkları kırık yaşanmıştı ki... E ...dedim ki bu kadar olmaz... ...evet tamam herhalde yüzde doksan... ...ihtimalle onu kazanacak... ...ama bu kadar da fark olmaz diyordum... ...kendi hesabıma konuşayım... E ...dolayısıyla... Ciddi bir sürpriz oldu bu sonuç. Ondan sonra ne olduysa oldu. Peki nereden? Değil mi soru? Nasıl oldu? Sorusu. Evet. Biz de hemen baktık. Ayrıntıya girmeyeyim. Betam'ın notunda var zaten. Evet yani Ayrıntı, Bahçeşehir Ağla, Üniversitesi, Üniversitesi Ekonomik, Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar, Araştırmalar Merkezi var Betam'dan. Var. Evet notunu. Tablolar çıktığında gördük ki birinci bence çok önemli bir sonuç Türkiye'de demokrasinin geleceği açısından da umut verici bir sonuç ben öyle yorumluyorum bu 572 bin oyun neredeyse işte yüzde 40'ına yakın bir bölümü Ekrem şey Ekrem İmamoğlu'nun aldığı bu ilave oyun kaynağı 31 Mart'ta. Sandığa gitmeyenlerden söz etmiyorum 31 Mart'ta sandığa gidip binari Yıldırım'a veren e, 200 bin küsur Tahminimize göre Seçmenin bu sefer Dönüp İmamoğlu'na oy vermiş olması Çeyrek milyon Evet yani Neredeyse, neredeyse yani evet. Bunu, Tabii artı bir de şey de var Onu da çok dikkat etmemiştim açıkçası 31 Mart'ta Ya bu normaldir deniyordu Sandığa gidip ama Geçersiz oy veren. Şimdi bunların bir bölümü tabi bilinçli geçersiz yani bir çeşit protesto için geçersiz oy veriyor hı hı. olabilir. Normal bir, bir kısmı da yanlışlık yapıyor. işte. her orada da büyük bir düşüş görüldü şimdi 23 Haziran'da. 300 küsur binden 140 bine mi düştü? Neyse öyle bir rakam. Ee, bu da tabi öyle tesadüfle açıklanacak bir şey değil. Hani millet o birincisi ee, yanlışlık yapan bir, bir, bir inç olarak değil de farkına varmadan yanlışlık yapanların sayısında birdenbire bu kadar azalma olmaz. 3 ayda ne olacak? Ee, onun için e, orada da belli ki bir protesto vardı ekonomik inşaatı dair. Bu sefer onların da önemli bir bölümü imam e, İmamoğlu'na vermişler. Şimdi e, bunlara beraber baktığı zaman hiç de küçümsemeyecek bir AKP'li, herhalde kısmen MHP'li de seçmen, e, bunun benim tahminim %7-8 civarında 31 Mart'ta oy verenlere kıyasla söylüyorum. Bu seçimin tekrarlanmasında yaşanan o e, gayri haylaki diyeceğim e, sürecin e, protesto etmişler ve o süreçte zaten endişe de şuydu. Bence bunu hatırlatmakta e, yarar var. Zaruret var. E, endişe şuydu. Bu sadece senin benim endişem değil. Ben etrafıma baktığım zaman çok yaygın bir endişeydi. Bu zaten yazılarda da yorumlarda da dile getirildi. Ya bu e, seçim zaten hukuk devleti çok büyük ölçüde Erozyona uğradığı yargı bağımlılığı taraflılığı ortada medyanın %90'ı iktidar yanlısı bir otoriter rejime doğru gidiş var. Bir tane şeyi kaldı ayağa kaldı demokrasinin işte bu hür seçim dediğimiz yani işte seçim olacak tabii ki gizli oy açık sayım olacak hile olmayacak ve seçimle yönetimler değişebilecek. İşim e bu na şüpheyle bakılmaya başlanmıştı. 31 Mart'tan sonra yaşananlar, bu büyük bir endişe kaynağıydı o zaman. Nereye gidiyoruz? Eğer bu son e, Kozda demokrasinin son sıcağında e, ortadan kalkarsa, Türkiye çok açık bir diktatörlüğe o zaman rejim dönüşecek. Bunun çok ciddi tabii ki sadece siyasette değil ekonomide de her bakımdan sonuçlar olacak. Böyle bir endişe vardı. Evet ve bu, bu endişe bu. bu, bu, yani bu büyük evet. ölçüde de yani bu endişenin gideri, tam olarak giderildiği söylenebilir mi bilemiyorum ama ortadan belli ölçüde kalktı tabii. Çünkü Türkiye'de evet. halk Berkler, özellikle yani, İstanbul ahalisi büyük bir ders verdi. Yani sahip çıktı. Bu e, e, çok hakkında. önemli Ömer. Çünkü sonuçta şu açıdan önemli. Demek ki. Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninin, işte hatta ilave ediyorum o ayrışmayı yapamadığım için bilemiyorum ama belki MHP seçmeninde bir bölümü <gülüyor> bu endişeyi demek ki paylaşıyormuş. ve Bundan rahatsızmış. İstemiyor böyle bir gidişat. Evet, de... Allah aşkına iki ayda ekonomide ne oldu ki? Evet, işsizlik biraz daha yükseldi. Evet. Ee, ama yani bunu o sadece ekonomiyle yani. izah etmek imkan yok. Biraz önce Kesin, de söylediğim gibi. Edilemez. Çok önemli bir şey de ben ilave edeyim. Evet, yani tabii. etik bir meseleye değindim Ahlak dışı şeyler. Özellikle de işte e, bu Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti, ziyarete giden bir üniversite hocasının evet. mektubu. Bir de devamında da kardeşinin de Abdullah Öcalan'ın kardeşinin de Osman Öcalan'ın TRT'nin TRT, e, TRT Kürdi'nin muhabirine beyanat vermiş olması gibi çok e, tuhaf karşılanan şeyleri de AKP Sözcüsü'nün Ömer Çelik'in de çok ilginç bir açıklaması oldu. E, yani Osman evet. Öcalan nasıl olup da TRT'ye çıktı sorusunu yanıtlarken demiş ki örgüt içindeki kirli ilişkiler ve benzeri konularla ilgili bahsettiğiniz şahıs TRT Kürdi'nin muhabirine beyanat vermek istemiştir. Sonuç olarak ortaya ne çıkmıştır? Terör örgütü içerisindeki kirli ilişkilerin nasıl olduğu ortaya çıkmıştır. Evet. Hatta şey de diyor ki <gülüyor> ve Mehmet Yılmaz da e, tamam o zaman gördüğünüz gibi son derece demokratik bir ülkede yaşıyoruz diyor. Can'ın TRT'ye çıkıp bildiklerini bütün ülkeye yaymak mı istiyor? Başvur kardeşim. Hapishanede birisini mi ziyaret etmek istiyorsun? Kolay başvuracaksın ve ondan sonra da bizim de sık sık tekrarladığımız Ziya Paşa'nın ünlü beyti terkibi bendinden en ummadığın keşfeder esrarı derunun sen herkesi kör alemi sersem mi sanırsın diyor. Ha. Cumhurbaşkanı da doğrusu ben Osman Hocalı'nın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum demiş. Cumhurbaşkanı her şey biliyor onu bilmiyor. <gülüyor> Öyle yani sana. şimdi ikinci, ikinci, ikinci sonuç da aslında bu ya, tabii HDP meselesi e, Halkınların Demokrasi Partisi ile ilgili. Ona da geleceğim ama şu şeyi bitirelim. Hakikaten çok güzel bitirdin. Herkesi sersem mi sanırsın? E, bu en umut verici. Herkes sersem falan değil. E, bu o, şeyin, e, endişenin Adalet Kalkınma Partisi seçmeli tarafından da paylaşılması bir bölümü en azından tarafından. Belki gene 23 Haziran'da Binali Yıldırım'a oy veren ve Kalkınma partililer de bence bu endişeyi bir bölümü en azından paylaşıyordu. Yani ama bunu o kadar şey yaşamışlar ki tepki göstermek bütün bu gelişmelere tepki göstermeye ihtiyacı hissetmişler ve İmamoğlu'na oy vermişler. Yoksa ne ideolojik olarak, ne ekonomik gidişat yüzünden, ne işte e, toplumsal değer yargılarını 3 ayda değiştirdikleri için e, bu e, tercihlerini değiştirmediler. Çok açık. Bu bence umut verici. Neden? E çünkü bu dersi herhalde bilmiyorum inşallah. iktidar da alır e, ve... E, şeyin seçimle yönetimin değişmesi bize Cumhurbaşkanı'nda çünkü en büyük endişe oydu. Yani öbür gün az bir oy farkla bir muhalifetin adayı 2023'te başkanlık seçimini kazansa ne olacak? Yani İstanbul'da bunlar yapıldığına göre o zaman gidilir. neler yapılır endişesi tabii. Hakim olmuştu. Bu dolayısıyla bence en önemli sonuç bu. O da umut verici. Tabii haklısın. Yani tümüyle bu e, tehlike, tehdit bertaraf edildi mi? E, onu bilmiyoruz. Zaman gösterecek. E, ama büyük bir karamsallık hakimdi. Bu İmamoğlu'nun e, başarısı bence e, Türkiye'de demokrasinin yeniden kavuşulabileceği, e, demokratik rejimden kolay kolay demokratik rejimin çöpe atılamayacağı, Umudunu verdi en azından öyle diyelim. Evet yani 572 binlik bir artış var. Otur, sadece evet, 31 ikinci, Mart'tan 23 Haziran evet, değil mi? Evet. evet 59 evet. kart artmış deniyor. Evet, i̇kinci ikinci sonuç da tabii ki o da bence önemli ama onu ben bu kadar emin değilim. İşte bu halkların demokrasi partisinin oy seçmenlerin 31 Mart'ta da oy veren tabi yüz binlerce seçmen oy verdi onların caydırılması, işte sandığa gitmemeleri için türlü yollardan ikna edilme teşebbüsü de tamamen iflas etti evet bunu Aa, da Profesör bu da Ersin Talaycıoğlu'yla da ama... konuştuk evet ve, Profesör, evet, ve o da öyle söylüyor Yani en e, muhafazakar sayılan Kürt seçmenlerin bulunduğu yerlerde yapılan araştırmaya göre dedi orada da hatırı sayılır bir kesim imam oğluna verdi dedi. E şimdi bütün bunlar bence tabii gene demokrasi açısından çok önemli çünkü bu Kürt sorunu silahlı işte şiddet meselesinin bir şekilde son bulması gerekiyor. E ve Halkın burada da Halkın Demokrasi Partisi'nin ...olabildiğince özel hareket edebilmesi, bu yönde kendi kararlarını kendi verebilmesi hayati öneme sahip. Ben demiyorum, şimdi böyle oldu sonuç 23 Haziran'da, yarın öbür gün yeniden bir işte barış süreci, anlaşma süreci başlayacak. Tabii diyemiyorum, o kadar ileri gidemem ama... Onun çok önemli olması olmaz koşumu Halkların Demokrasi Partisi'nin ağırlığını koyması siyaseten. E, o yönde de sanki bir şey oluştu değil mi? Bu kadar şeyden evet. sonra, e, propagandadan sonra işte İmraloğlu'nun mektubu vesaire e, Halkların Demokrasi Partisi de aksini söyledi. Hayır dedi, bizim stratejimiz değişmemiştir. O politikamız bellidir, bütün seçmenimizi İmamoğlu'nu desteklemeye çağırıyoruz dedi. Ve aynen böyle oldu. Evet, buna, buna rağmen ki... işte Ömer Çelik'in açıklaması gerçekten üzücü diyebilirim. Yani hakikaten evet. inandırıcı, ikna edici değil. Ayrıca da işte bir şeyin de söylediği gibi... Gezi davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildiği sırada özellikle de e, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Avukat Sezgin Tanrı kurulunun e, Erdoğan'ın tam da karar çıkacağı gün Gezi davası ile ilgili görüşlerini ortaya koymuş olması da yargıya baskı anlamını taşımaktadır diyor. Yani tam net bir ders almışlar, alacaklar ve değişiklik olacak mı derken bu yönden de olumsuz gelişmeler var tabi. Bunu da söylemek lazım. Evet. Doğru. Tabii ki manevra iktidar tarafından yürüdüğü yoldan dönüş olur mu olmaz mı? Ne zaman olur bir kere olacaksa da bunun yarın öbür gün olmayacağı çok açık. Bu ekonomi açısı çok önemli. Doğrudan bir ilişkisi yok. Ama belli ki evet. istedikleri gibi at oynatılamayacağı bu ülkede ortaya çıktı. Şimdi ekonomide de konuşuyoruz işte iki haftada bir. Bütün orada da şey yayılmaya çalışıyor. Artık umut mu desem yalan demeye dilim varmıyor. Kendileri için İnanıyor olabilirler buna. Aa, neydi o umut? Sürekli işte damat da, maliye ve ekonomiden sorumlu Sayın Altbayrak da aylardır şey söyleyip duruyordu, değil mi? Ee, her güçlükler geride kaldı, hiç merak etmeyin. Aa, birinci çeyrekte çok büyük bir toparlanma başladı, canlanma başladı. Ondan sonra her şey güzel olacak diyordu, öyle demiyordu ama işte çok kodu olan... Diyor. Bu e, bağlamda da tekrarlayabiliriz sloganı. Her şey çok güzel olacak diyordu. E, hiçbir şeyin güzel olmadığı e, şeyler, rakamlar açıklandı çok diye çıkıyor. Bir kere işsizlik tabii ki artmaya devam ediyor. İstihdamda evet bir artış var ama gücü e, 3 e, dönem boyunca e, gerilemişti. Bu çok olağanüstü bir durum ve tabii normal şeyin yöneliminin çok dışında istisnai bir durum olduğu görülüyordu. Şimdi son iki dönemdir o toparlanıyor. İstihdamda kısmen bir artış var, evet. Daralma durdu Türkiye ekonomisinde. Bu da şaşırtıcı değil, bunu söylüyorduk duracağını. Fakat çok cılız bir büyüme büyük bir ihtimalle bundan sonra yaşanacak diyorduk. Aa, ve ilk e, göstergeler o yönde en azından birinci çeyreğe dair. E, işsizlik tabii artan istihdam, e, hızla e, işte geçmişteki kayıplarını telafi etmekte olan iş gücü arzışını karşılayamadığı için %16'yı buldu tarım dışı işsizlik oranı. Korkunç işsiz sayısı buçuk milyona yaklaştı. E, ama dahası her şey çok güzel olacak denirken ikinci çeyreğe dair de çok ciddi alarm zilleri çalmaya başladı. Mesela Nisan ayının en son işte bildiğimiz Nisan ayının şey endeksi sanayi üretim endeksi ki ekonomik büyümenin çok önemli unsurlarından bir tanesi tabii tahmin edeceğiniz gibi 3 aydır yükselişteydi %1 geriledi. Evet. İhracat İç talepteki muazzam küçülmeyi kısmen telafi ediyordu. Yani bir çeşit fren görevi görüyordu daralmaya, ekonomik krize. İhracatta da çok ciddi bir düşüş başladı görüldü. Yani o zaman ikinci çeyrekte de büyük bir ihtimalle belki de bir küçülme az da olsa çıkacak. ve hatta en azından çok düşük bir büyüme, cılız bir büyüme yaşayacağız. E bu işsizliği giderek arttırıyor. Daha ne kadar artacak? O ayrı bir konu. Hadi Günün birinde herhalde bir durulma olacak ama Allah aşkınıza 5 milyona yaklaşmış bir işsiz kitlesi işsizlik tazminatını alan birkaç, yani 600 bin ancak işsizlik tazminatı alabiliyor. O iş uzadıkça onların bir kısmı tazminatlarını da alamaz hale gelecekler. Çünkü İşsizlik tazminat süreleri çok kısa. 6 ay istisnai olarak 9 ay. Zaten verilen öyle tazminatta çok yüksek değil ama hani 5-6-7 ay idare edebilirdin ama işsizlerin e, işsiz kalma süreleri uyuyacak gibi duruyor bu senaryoda. Lafı uzatmayayım. bunu önümüzdeki e, programda iknaşını evet. da tartışırız. E, yani şeyde de ee, ekonomide de e, anlatılan tırnak içinde dediğim masalların gerçek olmadığı e, çok net bir şekilde gözükmeye başladı. Evet bu fantastik Kendileri cümle. de belki inanıyorlardı. Aynen 31 Mart sonrasında işte 23 Haziran'ı tekrarlanan seçiminden sonra nasıl kazanacağız, nasıl inanıyorlarsa, inandılarsa ekonomide de herhalde büyük bir ihtimalle hakikaten her şeyin çok güzel olacağına inanıyorlardı. Orada da tabii bir sorgulama herhalde yaşanacak iktidarda Beştepe'de. Umarım fantastik bir dünya. Bütün mahkemeleriyle ve saray edebiyatıyla çok fantastik bir durum var. Evet konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Peki çok teşekkür ederiz. Rica ederim. iyi yayınlar. Görüşmek, Görüşmek üzere efendim. Bize.